Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın hepinizle. Cuma sabahında buluştuk yine. Haftanın son iş gününün sabahı. Bir neşe, bir neşe. Herkes de keşke havada o neşeye uygun bir şekilde pırıl olsaydı. Bir gökyüzünde en azından hafif bir mavilik olsaydı ama yok. Orul pırıl. Orul pırıl ve muşal diyoruz. Orul pırılmışıl pırıl mışıl. Günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Eee... Belki de Tünaydın dememiz lazım. Kullanmayı sevmiyoruz Tünaydın'ı ama... mecburiyetten gelmeyi de <gülüyor> biliyoruz. Biliyoruz yani mecburen bazen. Madem Tünaydın'ı sevmiyorsun erken geleceksin er, kardeşim erken diyenler. Erken gel günaydınını de hiç Tünaydın demeden yayınını efendi gibi yap diyen dinleyicilerimiz için geliyor Tünaydın. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Tünaydın'da tün nedir? Günaydın'da günün aydın olması Anladınız dileğini belli. anlıyoruz hemen. Emek. Tün ne demek? Tün emek. Tün. tün. Tün. Yani Tünaydın şöyle mi? Tün. Geç, bak geç gelmişsin abi geç gelmişsin. Tün. Çok da fifi anlamında mı? Vallahi bilmiyorum da Tünaydın. Tün aydın Abi geç kaldın. Tün. Sadece ilkokullarda kullanılıyor galiba Tünaydın ya. Yok şeyde de öyle işte aslında da kullanılır. Askerde de Hı -hı. kullanılır mı? Ben hiç, ben hiç kullanmadım askerde. Herhalde komutan olarak askerliğini yapmadığın içindir. <gülüyor> Yoksa de, Er ve Erbaş aralarında Tünaydın'ın Skywalker diye konuşmuyorlar zaten. Ya bilmiyorum ya. Tünaydın'ı valla okullar dışında başka bir yerde okullarda da gerçi öğrenciler kullanmıyordu Tünaydın'ı. Tabii canım. Öğretmenler, öğretmenler kullanıyordu Öğretmeye çalışıyorlardı. O da öğrencileri. Zaten niye kullansınlar? Değil mi? Veya, veya işte tam günde öğleden sonraki derslerde mi oluyordu? Onun herhalde uzamasın diye mi öyle diyorlardı ya? İyi günler çocuklar. Mesela. O bir... Garip oluyor ya iyi günler. Ne diyecek? Çok güzel evet, Kulenci... oluyor bence. İyi günler. <gülüyor> uzun uzun. Hayır, neyse. iyi günler demekle uğraşmayayım da çocuklara böyle kulağa hiç hoş gelmeyen bir şey söyleyeyim. Ne diyebilirim? Günaydın. Bir şey gibi ya. Günaydın ayrı, iyi günler ayrı gibi. Sabahçı olmasıyla öğlenci olması arasında bir fark yoktur bizim için diyen öğretmenlerin kullandığı bir şey gibi geliyor bana. Ha günaydın, hatunaydın. Bence ama... tutmamış bir dilek. Hmm. Tünümüz tabii şüphesiz ki, ki tü, tün de şey. aydın olsun. Elbette ki hiç aydınlıktan zarar gelmez ama günaydın olunca tünde aydın olur gibi bir şey. Hani günaydın ama pek tün tünaydın diyemeyeceğim. Sakızla diye şey çiklet arasındaki şey gibi bu galiba. Sakızla çiklet arasındaki fark biliyorsunuz ne? E, markanın şeyin önüne geçmesi. Hangisi markaya? Çiklet marka. Ha, ciklet diye bir şey var canım. Çiklet ne? Ciklet işte, sakız. Ha işte o marka. Ondan sonra ilk sakız Ciklet ismiyle çıktığı için Nerede marka ya ben hiç marka şeyini e, bilmiyorum. Öyle. Getir. Yabancı devletlerden mi? Dış mihraklardan mı marka? Dış mihrak markası. O çok güzel oturtmuşlar o zaman bir kez daha dış mihrakların oyun olduğunu anlamış olduk ülkemiz üzerinde. Çiklet çiklet çiklet bom diyoruz. Buyurun efendim. Aman bıyıklar gitmesin diyoruz bizde. Ee... Ne oldu bu yana iddiaya giren mi var yoksa bir bıyıklı sanatçımız. Aa, haberin yok mu ya? Hayır. Tabii gündemde kaynadı gitti yani de. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'yu biliyorsun. Hı hı. Ee, Türkiye'de su sıkıntısı olmadığını tekrar e, iddia etmiş. Ve demiş ki e, eğer demiş su kesilirse bu yazın bıyıklarımı keserim demiş. Valla gerçek bir demokraside e, güven veren bir açıklama bu. İşte gerçek demokrasi. <gülüyor> Fakat... hangi, hangi dış mihrakta böyle bıyığına iddiaya girer bir bakan? Yok. yok. Yok. Hakikaten yok. O yüzden bundan sonra bütün bakanlarımız erkek ve bıyıklı olsun gerçek bir şey için. Zaten iki tane kadın bakanımız var. Evet. Onların da bıyıklı olmasını kendilerinden isteyemeyeceğimize göre bütün bakanlarımız erkek. Ve yeri geldiğinde hesap verebilir. Yani bıyığını kesebilir bir yapı olması lazım. Ben dün bunu okuduktan sonra e, gerçi İstanbul için konuştu Sayın Bakan. Olsun. E, özellikle İstanbul'da su keçsizintisi olmayacak. Aksi traktirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım demiş. Ee, <gülüyor> aa, bence <gülüyor> uzanmış bu konuşma. Yani bu ben canlı dinlemedim. Nasıl, yani ne tonda söylediğini e, bilmiyorum ama... Yani bir bir güven geldi bana. İstanbul'da su kesilmeyecek gibi geldi bana. Çünkü yani Eyseleroğlu bıyıklarından e, kolay kolay vazgeçmez. Demek ki bildiği bir şey var diyorum. E, bir yandan, bir yandan da... Ya da yalan söylüyor. Yani bıyıklar kesilse de illa bıyığını kesecek diye bir şey... Yok ki. Nasıl? Sular kesilse de mi? Ha, tabii canım. Sular kesildi. Sayın Bakanım bıyığınızı keseceksiniz. E -e -e -e -e -e diye. Ne olacak hapislere mi düşecek? Belki de montajdır abi. Montajdır. Öyle yani... Ben öyle demedim. Uşlarını aldıracağım dedim. Bu açıklama montaj olma ihtimali de var. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz ama e bir rahatlama oldu değil mi? Yani e yani işte, bıyığını keselim işte demokrasi budur Oktay. Yani işte seçilmiş hükümet, öyle. meşru hükümet. Bedelini geldiğinde yani. hesap verebilir. Bedeli... Nedir o hesap? Bıyık. Bıyık. Bedelini ödeyecek. Eğer su konusunda sorumlu. Veysel oluyorsa, sular kesilmeyecek diyorsa kesilirse Bıyırdı bunun bedelini ne yapacak? Sayın Bakan ödeyecek. Çok teşekkür ediyoruz Gerçek bir Sayın demokrasi Bakan. bu. Eğer sular kesilmezse biz de vatandaş olarak ne yapacağız? Bıyık. Yani kılma saçacağız artık. Daha çok çünkü. Kesmezse mi? Ke yani sular kesilmezse. Kesilmezse o zaman Bakan görevini tam anlamıyla yaparsa biz de memnun olarak ne yapacağız Biz bıyık. de bıyık mı uzatacağız Hayır bıyık duracak ve biz ee, yapacağız oraya. Millet olarak toplanacağız bir takım elbise Takım elbise tamam Bir Doğru. takım elbise alacağız Çünkü telebole bunu şey yapar veya baklava kilo baklava Bunun mı? karşısındaki şey budur zaten yani bıyık kesmenin karşısında Bıyık takım elbise ve baklavasına iddiaya girilir çünkü. Baklava bir de saç olabilir o Artık biraz şey oldu geride kaldı e, Ha biz anlamadık diyorsanız o zaman dün mecliste yine kavga oldu Evet, yumruk yumruğuna girişilmiş. Evet, Tam hı. anlamıyla bir kahveye döndü o zaman me meclisimiz. Kahve, kavga var. CHP ile... iddiaya girmeler var. <gülüyor> e daha ne, ne eksiğimiz var şu anda? Ee, CHP ve AKP'ler meclise ringe çevirdi diye bugün gazetelerde haber var. Yine yaralanan CHP'li bir e, milletvekili var. Burada acaba yaralanmak yine bir mağduriyet mi yoksa gerçekten... CHP mi sürekli yaralı? Bundan önce de CHP'li milletvekili yaralanmıştı. Valla mi? bu CHP'liler demek ki kavga falan hiç bilmiyorlar. Nasıl seçer? Nasıl kriterlerle milletvekili adayı yaptılar bunları? Ne bir kavgadan bakılması lazım değil mi? Tabii yani canım, en azından böyle... o sıralara otururken o yumruk çıkaranları ön taraflara koymak lazım. En yani. az 4 senedir de mecliste değil mi? 4 sene oldu mu? Oldu herhalde yani bilmiyorum şey i̇şte şeyki kul hayır, belki kul sen kul kavgacı oldu. bir insan değilsin tamam başka kriter ne bileyim böyle siyasi şeyin işte tabandaki etkin falan filan bazı yetenekleri kendini geliştiramadın bir iki millet tamam milletvekili oldun ona bir şey demiyoruz ama kendini milletvekili geliştir. olduktan sonra bari biraz öğren evet. bir kalkı öğren bir tekme bir kendini bir, şey bir şey mi mamçı çevir bir şey yap bakıyoruz yurt dışındaki şeylere bakıyoruz Oyunculara falan bakıyoruz. Hep kendini geliştiriyorlar. geliştiriyorlar bak evet. Russell Crowe geldi. Ülkemizde film çekiyor. Biraz uluslararası düşün. Bir şey yap. Yani bir kendini geliştir. Bir atabilmeye öğren. Bir şey yap. bir Ne bileyim oyunculuk için söylüyorum bunları. Yanlış anlaşılır. Şey. Siyasette de böyle. Eğer kavga da yerdeyse. Bu meclisin böyle bir yer olduğu oldu, belli. Yani belli. sen bu işe girerken ne zannediyorsun sen? Neydi? Rus, Rus milletvekili mesela. E, boksör müydü? Geçenlerde bir konuşmuştuk. Rusya parlamentosunda öyle bir kavga çıktı. Mesela boksörü almış. Niye muhalefet... Putin, Putin bu kadar etkili Rusya'da koskoca evet. Rusya'da? Evet. Judoçu, Judocuyu sen oraya şey yaparsan herkes yenir judocu. Gerçek demokrasi olduğu bir kere daha ortaya çıktı ülkemizde. Ben artık tartışma programlarında böyle partiler konuşulurken kung fu mu judo mu karate mi? kim döver falan bunlar vardı eskiden çocukken sohbet ettiğimiz. Gene kahvelerde konuşulan bir konudur. Bunlar da konuşulsun. Çok eskiden bir şey vardı ondan sonra kim dövere geçti. 100 metrede kim geçer. Öyle bir şey vardı koşuda. Ondan sonra kavgaya geçti ama bir kere daha meclis yani tabii işe güce dalıyorlar abi. İşe güce dalıyorlar bu iddiaları ortaya evet yani ortadan kalkıyor. Unutuyorlar. Mesela Almanya'ya bakıyorum. Dün bir karar verildi. İki senedir e, yargılanan e, Cumhurbaşkanı vardı. Christian Wolf. biliyor musun? Evet. 760 euro falan mı? Böyle bir şeyin hesabı görülüyordu. 760-800 euro'ya kadar e, şey yaptığı e, yolsuzluk yaptığı e, na dair bir iddia vardı. Skandal vardı. Bu iddialar çıktıktan sonra Hanofer 2. Ceza Mahkemesi hı hı. E, görevden alındı mı? Yok istifa etti zaten. Kendisi istifa etti 2 sene Hadi, önce. Hayır Hanover'deki mahkemedeki savcılar, yargıçlar görevden alındı mı? ha yok abi ya. Nerede Almanya'da, olacak demokrasi... abi? Almanya'da çok geri. Çok geri. geri. Şuna baksana yani 2 senedir yargılanıyor kendisi hı hı. E, eski cumhurbaşkanı. Hemen e, yargılanma başlar başlamaz şey oldu, e, istifa etti. Vay da. E, ondan sonra ve şu anda ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Suçsuz bulunmuş. Ya bir ihtimal Türkiye'de ortaya çıkan bu e, ses kayıtları falan filan da hakimler abi neyin mücadelesini yapmaya ama adamı da getiriyoruz buraya, her gün taksi parası veriyor falan mı dediler? yoksa Yok abi biz almanız, bizde üç kuruşun hesabı sorulur, baktık yok orada şey çıkmadı mı? Bu arada bak bu Almanya Çıkma, ile ilgili çıkmamış. çıkmamıştır geçmiş olsun hakikaten ee, Merkel'in telefon dinlenmesi vardı ya evet, Amerika tarafından evet, dinlenmesi evet. onunla ilgili bir haber vardı da bu hmm. dinlenen telefonu kriptolu yani niye kriptolu kullanmıyor Merkel diyeceksiniz He. Ee, eşiyle yaptığı görüşmeler devlet görüşmesi olmadığı için kriptolu telefonundan yapmıyormuş. Yazmışsın bu, bu benim özel görüşmem. O yüzden devlet telefonundan yapılmaz. Yarın öbür gün bana bunun 3 markın hesabını sorarlar falan diye. O dinlenen telefonlar hep eşiyle yapılan konuşmalar. Özel telefonlarmış. Hı -hı. Kriptolu telefonlarda çünkü bir de 3 dakika sınırı var ya. 3 dakikadan Onu da bir kaldırmak lazım. Kriptolu telefonda çünkü artık devlet meselesi konuşuyorsun. Gizli saklı konuşuyorsun. Rahat rahat bir yani bir, belki bir savaş planı anlatacaksın. Bir rahat rahat anlat yani. 3, 3 dakikalı sınırı var benim bildiğim 30 saniye öncesinde ee, diye sinyal veriyor iki tarafa da ve toparla anlamında dedet e, ondan sonra 3 dakika sonunda diye gidiyor yani e, ya da bana öyle anlattılar bilmiyorum ben hiç Kriptolu telefonla konuşmadım sen ben de konuşmadım acaba nasıl Kriptolu telefon ya sesin değişik mi geliyor acaba? Öyle bir şey yoktur değil mi? Sadece şifreli bir şifreli, evet. daha ulaşması. Gibi, dekoder gibi. Ee, Wolf'un aşağı Saksonya eyaletinde, Almanya Cumhurbaşkanı, <gülüyor> Rados, eski Cumhurbaşkanı, <gülüyor> aşağı Saksonya eyalet başkanıyken ev almak için yakın bir iş adamı dostundan piyasadan daha uygun bir faize kredi aldığı haberleriyle bu skandal patlak vermiş. Ee, 2010 yılında da e, istifa etmişti, pardon 2010 yılında seçilip 2012 yılında istifa etmişti. Ondan sonra... Borç mu almış yani şeyden? Yakın bir E ee, Yakın bir dostuna kredi almış. Kredi. Şey değil yani. Nasıl? Kaç mark verirse 10 milyon mark var. Nasıl ya? Cık cık. Almam almam almam. almam. Baş kötü mü açalım falan diye. Yok yok hayır canım. Herkes notu kredi, kredi kredi. Geri, geri ödemek Geri üzere. ödeme. Tabii tabii. Geri, geri ödeme. Geri, geri ödemek geri üzere. Geri ee, Kredi almış. Ama niye düşük faizle kredi alınıyor diye bir şey ortaya çıkınca bu patlak verince istifa etmişti hatta e, taraf yani yargı dava açılmaması için uzlaşma teklifi yapmış Cristiano e, ne demiş biraz ol oldu demiş ne yo de? hayır ne gerek var demiş ben zaten bu suçlamayı kabul etmiyorum o yüzden e, yargı yoluyla çözelim çözelim siz demiş e, araştırın ne gerekiyorsa ondan sonra ben de istifa edeyim dört rahatsız evet, görev görevimde de olmayayım Ondan sonra şey on işte önceki gün e, suçsuz olduğu ortaya çıktı. Bütün e, iddialardan aklandı Christian Wolf. E, şimdi bir de tazminat ödeyecek Almanya e, şeyi. Çünkü e, Almanya Wolf şey ödeyecek tazminat ödeyecek. Çünkü şey girmişler evine girerken biraz kaba girmişler. Hmm, belge evde, bulacağız. Evde arama yaparken onunla ilgili. Bu konuda böyle bağlandı ama yani yazık. Ee, peki şey, iki seniz amaçlarına ulaştı şimdi bu Christian Wolff. Paralel almayı diye bir şey yok mu? Yok. Yani herhalde olmadı ortaya çıktı mı? Yok valla. Paralel Merkel ya falan bir şeyler olsaydı. Hiç, bunlar da Almanlar da ne siyaset biliyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar abi. Ne esnaflık biliyorlar. Valla ne ticaret biliyorlar. Sıfır. Hakikaten sıfır. Kredi alacağım geri ödeyeceğim. Hiç. Sevgili dinleyiciler asaplar bozulmuşken KD ile devam edelim ama Almanya'nın derdi bizi gelmesin cuma sabahındayız son iş günü sabah Constant Craven Radio Today Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Güzel şarkı başladı konuşmaya başladılar Allah diye güzel dinleyicilerimiz varsa hiç merak etmesinler bu şarkıyı dinleyeceğiz yine hakkını vereceğiz buyurun efendim çok özür dilerim ya aynısını yapacağım diye kendimi kaptırmışım Tek başına yapıyorsun bu aralar aynısını hep. Kaptırmışsın. Tek başına orkestra derler bana bilmiyor musun? <gülüyor> NASA bir rapor yayınladı. Ee, biliyorsun uzay teleskopları var NASA'nın çeşitli yerlerde. Evet. Evrenin Hubble. değişik yerlerinde. Ee, Kepler. Hubble. Bu sefer Kepler. Kepler ya Hubble'dan sonra mıydı? Kepler'in marifetleri. Hubble, Hubble daha sonra galiba ya. Kepler daha eski. İlk Kepler galiba. 715 gezegen bulmuş. Kepler İyi. uzay teleskobu %20'si bunun olsa Gene 35 <gülüyor> <gülüyor> Ya nasıl kurtulacağız bu kafamızdaki şeylerden ya Evet valla %10, maalesef %10 %20 falan bunlardan nasıl şey yapacağız ya Bilmiyorum <gülüyor> seçimlerden sonra belki toparlarız belki. Buna sandık karar verecek 2009 yılından bu yana 160 bin yıldızı incelemiş Kepler ee, ve 715 e, gezegen tespit etmiş. Ve bu da 715 gezegenin dördü sulu. Sulu. <gülüyor> Susuz. <Fenide. gülüyor> Susuz. Diğerleri susuzmuş. 711. Azmış ya. Dört tane sulu gezegen bulunmuş ya. Sulu. Abi yüzde on tane. Yüzde on. Asan şimdi 70 gezegen. O 70 gezegenden birinde su olma ihtimali. Yani öyle bir yüksek rakam çıkması lazım ki yüzde onun bir anlamı olsun. Sen hala %10'dasın. %10'u unut. Ben komisyon üstünden bakıyorum artık uzaya. Sen %10'u, %20'yi geç. Onları unut da bu dört sulu gezegenin... 4 nasıl... sulu gezegenin sadece su da yetmiyor ki Oktay'cım yani bunun atmosferi var mı? Tamam Oktay'cım. Sırf şeyle, suyla da yürümüyor bu işler. Ya işle. ilk başta su ama. Suyla dönmüyor gezegen. Ben, ben mesela öyle gezegenler vardı bugüne kadar pek çok açıklama yapan şey diye. Ee, gelin bizde yaşayın. Ee, ...çok müsaittir bizim buralar falan diyor. Gidiyorsun bir bakıyorsun abi su yok. Su yok. yok. E, su yok. <gülüyor> Bütün yandan... gezegen herkes bıyıkları kesmiş. Bir yandan şey de yok. Ee, yani bıyıkları kesecek adam da yok gezegenin içinde. muhatap bulamıyorsun. Doğru. E, ne yapacaksın nasıl gideceksin? O yüzden ilk şey... Çok su. Uzay Fatih'e öyle mağdur oldum. <gülüyor> ben nasıl gidilecek gelinecek bu dört gezegene onu ben bilmiyorum yani... Onu kendini salleyeceksiniz. Ulaşım diyor. da bir sorun. Yani bence bu Kaç onda... saatte gideceksiniz diyor. 3,5 saatte gidiyor musun? Büyük büyük balıklar yiyip dönüyor musun gezegenden? Siz normalde ne yapıyorsunuz? Onu mu soruyorsun yani? Normalde mesela gittiğin zaman suyun olması ne demek? O kadar yol gidiyorsun, bir dalacaksın oraya gezegene dalmak lazım. Bir dalış herhalde. yapacaksın. Tabii ki vaktin varsa. Hı hı. Yani vaktin varsa bir dalışını gerçekleştireceksin. Bir balığını yiyeceksin. Ondan sonra döneceksin. Zaten o zaman önce gidip bakılsın bu gezegenlere. Bakılması lazım. Evet, bir tespit edilmesi lazım. Uzaktan öyle görmekle olmaz. Tabii canım yani dünya kadar para veriyorsun. Sen nasıl gideceksin işte? O şey problem. Herhalde uzay gemisiyle kenardan kenardan gideceksin. Nasıl? Zaten yakın mı o şeye? Çok Gerçi evreni düşünürsen evrenin yani evrenin sonsuzluğunu gezegen... düşününce zaten yakın yani her yerde 215 gezegen keşfettiyse bu evet. E, yakındır bunlar keşfettiği gezegenler. Yakınlardan yani keşfetmiştir. Birbiri arasında mı yakındır diyorsun? Tabii canım. Yani ama dünyamıza yakın mı? Ona bakmak lazım. Yani 4 gezegende su ya bulunması... Buradan görünüyorsa en azından onu biliyoruz. Görünüyor. Yani buradan görünüyor doğru. Yolunu Vallahi kaybetmez. Kepler... Buraya Kepler, doğru gideceksin. Teleskobu ben. görmüş yani. Ee, hadi bakalım bu da bize bir umut ya. Yani Tabii sonuç canım. olarak o 715'ten... Su, sulu gezegen sayısı sıfır da olabilirdi. Ama yani dünya mahvolduktan sonra da son umut gidip 1-1,5 bir, bir gün yollarda geçirmek için bayağı bir mesafe olduğunu düşünüyorum Tabii. ben yani. Tabi ee, öyle. Uzay gemisiyle de olsa 1-1,5 bir, bir gün sürer. Belki de daha fazla. Mars'a kaç yıl sürüyor? 2 yıl sürüyor. Değil mi dibimizdeki Mars'a? Neyle gittiğine bağlı abi. Yani 300-300'lerle üç gidersen mesela o bayağı sürer de hızlı yani trenle işte, gidersen uzun. Hadi diyelim 15 yıl, 20 yıl gittin. Evet. Evet. Bir de su yoksa veya gezegen. Yaman bir gezegen. Gitti, gittiğinde de moralim bozulur. Ben sana söyleyeyim. Yani onu bir önceden gidip temizlemek lazım. Boyası var gibi. Yani, hem de kaç var, kat temizlik demek. lazım ya. Yeni, yeni, yeni gelen gezegene, gezegene. Bir önce kaba temizliğini yapmak lazım. ondan sonra gene girdiğinde zannediyorsun ki her şey pırıl pırıl olacak. Hiç alakası Değil yok abi. yani. Değil. Bir de malzemeyi falan nasıl götüreceksin? Yani şimdi bir, bir üçlü priz unutsan. Tabii. Başına dert abi. Orada da? baştan icat etmen lazım. Orada da satılıyor olabilir de pahalıdır orada. Alçardan geldi o, Bunlar o, turist. Hem turist ya. geldiler hem de buraya şey temizliğe gelmişler deyip 5 liralık, 6 liralık üçlü prizi 3 metrelik siyah, 15 liraya bulur. Sırf siyah diye 15-20 liraya satılan gezegenler var. O yüzden lütfen dikkat. E, piyasa araştırması yapmadan uzay yolculuğuna çıkmayalım. Bir de gerekli malzemeler çıkarsak artık insanlık olarak bayağı bir tecrübemiz var. Ne Sıfırdan bir gezegene gittiğimizde yani şimdi mesela beni götürsen çok şey diyelim de her şeyin nasıl yapılacağını biliyorum da yapmayı bilmiyorum. Ama uygun adamlarla güzel bir ekiple gidersem mesela ben şimdi abi demirimiz olsa mesela burada çok güzel konstrüksiyon olabilir. Burada demir mesela bir yeri kızıp oradan demir bulacağız abi. Sadece ben bunu söylerim. Ama orada işte jeolog getirirsen şu laflarından pek yani pek de bir şey bilmediğimde. Ondan da, nereyi kazacağını falan bilir. Yani. Demir tipi bir şey bulmak lazım abi. Onu da kazıyorsun madenden çıkıyor. Şuraları mesela bence eşelemeye başlayalım falan. Ama bilen adam olursa oraya değil burayı eşeleyin der. O zaman sen yani gezegen koordinatörü mü olmak istiyorsun? Yani koordinatör değil de böyle fikir veren adam daha şey olarak insanları yönlendirme. O tip bir yolculuğa şey yapsal. Mesela bir, burada bir buradan kazalım. Bir yer daha kazalım. orada da petrol çıksız. Çünkü sonuçta yakıta ihtiyacımız var. O tip bir gezegen e, yolculuğu şey yapsa bir proje haline gelse gel. evet. ve bir ekip oluştursalar kaç kişilik? 14-15 kişilik bir ekip. Tamam tamam mı? İş paylaşımı yapılıyor hı hı. ondan sonra ama önce yani öyle bir ortam ki herkese soruluyor sen ne iş yapmak istiyorsun diye. Yeni gezegeninde neyi üstleneceksin? Sen efendim? o ekipte de varsın hı hı. ne tip bir iş yapmak istersin? Kasada durmak isterim ben ne kasası ya? Ne kasası? Daha birinci dakikada bak ben sinirlendim. Proje sahibi adam değilim, bir şey değilim. Yani ne kasası diye Sat, bağırmaz mı yani yok bu yani Öyle ticaret yok mu? Yok abi, hayır. Yok. İlla böyle bir kazmalı falan bir iş mi yoksa... Vallahi işte aklındaki işleri sırada Demin şurayı eşeleyin, burayı eşeleyin diye. Ahkem kesiyordun. Hadi buyur bakalım. Bahçe işlerini aldırdım herhalde. İşin gücün eleştiri. Hiçbir işi şey yapınca ondan sonra hiç projeye önüne koyunca böyle kalıyorsun. Bahçe işlerini alırdım. Bahçe işleri. C ne yapacağım bahçe işlerini? Kibrit kutularında tohum götürürüz orada. Bir kere taşıdığım şey de millet kazma kürek falan filan taşırken. Dikeceksin mi oraya? Hı -hı. Gezegeni yeşillendireceğiz abi. Benim Buna çok ben. net ya. Ne? Şoförlük. Abi sen o gezegenin yolları kaymak asfalt mı Gezegen Gezegene gidinceye kadar abi. Ben gezegene bırakırım paketi Sonra... 13-14 kişiyi bırakırım. Ondan sonra beklerim. Ne yapıyorlar? Sen yapsınlar. Hem fikir de edinirim. Alırım çayımı, iş yaparlar. Kağıt bardakta, İş yaptırırlar. E, yaparım canım. Ondan kaçacak değilim yani. Ha, yardım mesela... ederim. Orada 13-14 kişi eşşek gibi çalışırken gezegeni adam etmek için. Ama ne yani Ben orada e, bacak bacak üstüne atıp Arabanın içinde ya da uzay makinin içinde kaloriferleri kökleyip herhalde beklemeyeceğim Ya da şeyi açarım. Yardım ederim de. Uzay gemisini açarsın. Ara <gülüyor> sustarsın. Onu yıkar. Boş görünme be kadınlar. <gülüyor> Vallahi otururum, radyomu da açarım. Ne güzel uzay radyolarını... De işte, ya, öyle, öyle durumlarda sana şey diye de gelebilirler. Ne? Ya Oktay Bey, bir üstü priz unutmuşsunuz. Bir gidip gelseniz araç, araç kimde var diye herkes sana dönecek. O, var. Öyle bir şey riske edebilirler mi ya? 10 defa git gel olur. Hayır öyle bir... Ya benim başıma bir şey gelirse, onlar orada kalırsa 13-14 kişi? Kesin git gel olur bak. O araç o kadar da şey değil. Güvenli değil mi? Şey, rahat değil, değil mi yani, diyorsun? Vallahi. Abi hiçbir iş rahat değil ki. Sonuçta yeni gezegen mi Niye diyorsun? Niye bahçı çok rahat abi? Burayı begonya yapacağız tamam. Sen yine bak ama iş yapan adam değil. Sen öyle konuşan adamsın ya. Burayı begonya. Nerede begonya tohumları? Cebinden bir tek onu çıkar. Senin tek şeyin o. <gülüyor> Küçük böyle bantlarla da yazacağım üstüne. Oraya yani A'dan Z'ye bir işi alıp götüren adam lazım. Bak mesela ben dünyadan alıyorum insanları. Gezegenin sulu gezegenin dibine kadar gidiyorum, yanaşıyorum, güzel bir yerde indiriyorum. Benim işim Adan Z'ye en azından L K L'ye kadar bitmiş oluyor. Sonra dönünceye kadar da e ben yine de o iş bende. Gezegeni çiçek gibi yaptım tohumlarla. Ha. nasıl yaptın? Tohumları ektim. Ondan sonra her gün hafif bir su tutuyorum hortumla. Ha suyu da sen mi tutacaksın? Aha. Ha tamam o zaman o iş sen de yap. Yani. Yapacağım tamamen ben. E kime söylüyorsunuz ben buraları begonvil yapın diye? Ay yaptım diye söylüyorum. Buralar böyle olacak. Çünkü ben tohum ektiğim için He. hiçbir şey yapmamış görünüyorum. <gülüyor> Çiçek ektirsin yani. Ben sen. ektim abi buradadır sulan. Buralara basmayın. Buralara bas Mesela gelecek buradan petrol çıktı. Olmaz orada begonvilleri ektim. Sardunyalar burada var. Çiçek. Peki tam suyun dibine mi yapacaksın tarlanı? Ya da çiçekliğini? Yoksa... Tabii su. Ben yani binlerce yıllık insanlık tecrübesi şehir, medeniyet kurulacaksa su dibine kurulacak. Ben de sunun yanına park ederim zaten. Benim de kafamdaki o. Diyor. Arabayı yıkacaksın sen de. Hem arabayı yıkacaksın hem de suyun yanında olalım abi. Bir güven veriyor. Yani baksana Kepler bile 715 gezegen bulmuş. Dördü sulu diyor. İlk arkadaş. aradığı su değil mi? Doğru. Evet. Başka neler neler vardır ama su. Madem nasıl... gezegenin özelliği su olması yani o su manzarası o dere manzarası olmadıktan sonra ne anladım ben dünyadan o kadar hiç ışık yılı öteye gittim. Hiç. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili sanatseverler Modern Sabahlar Devam ediyor. Buyursunlar efendim Yapmacık buluyorsanız beni <gülüyor> Tamamen Samimiyetimdendir. Çok güzel toparladın. Sen beni Yapmacık buluyor musun Oktay? Yani çoğu zaman Aman bazen zaman zaman <gülüyor> Zaman zaman buluyorum ama Hepimiz biraz zaman zaman Yapmacık değil miyiz Ege? Yani mesela sen beni mesela şu anda çoğu, mesele... çoğu zaman yerine zaman zaman derken biraz yapmacıklık yaptığın gibi geldi bana. Bir şey soracağım yapmacıklık dışında. Hı hı. E, dedikodu yapmak suç mu? Yo. Yasa önünde suç mu yani? Dedikodumu yaptılar. Böyle bir yasa... <gülüyor> mu yaptılar diye mesela sen bir ne sokakta yap... feryat ettiğimi düşünüyorum. Ay sen ne yapmaya çalışıyorsun bir de dedikodumu yaptılar diye. Hakime ha. dert yanabileceğini... Evet, o, o sahneyi canlandırdım. Evet. Bir canlandır bakayım ne bulacaksın? Ne oldu? <gülüyor> de ne dedikodu mu Sevgili dinleyiciler e, 4-5 dakika süresinde, e, süresince süresince bu canlandırma devam edecek. Siz de bu sürede canlandırabilirsiniz veya işlerinizi başka işlerle uğraşabilirsiniz. Dedik dedikodu mu yaptılar? Canlandırdın efendim. mı Ege? Hala canlandırıyor ya. Hala ya, canlandırıyor. Ben ya. hakimin yüzünü yapıyorum. Bakmıyorsun gazeteye bakmaktan. Kaşlarını kaldırıp oket. Dedik dedikodu mu yaptılar efendim? Ha bu sessiz olan hakimin yüzü mü? Hı hı. Böyle diyen adama hakim sessiz kalmaz ki. Nasıl yaptılar? <gülüyor> <gülüyor> bence sen kibrit, bence kibrit sen kibrit kutularında tohumlarını al git şu sulu gezegenlerden birine git. Yani bir şimdi şey şöyle bir şey, mesela basın üstünden yaparsan medyada yaparsa, onun adı itibarsızlaştırma oluyor. Hayır ya öyle bir şey söylemiyorum biz ben ya. Biz ikimiz şimdi yayında da değiliz. Senin kafan çok karışmış. Biz ikimiz Dedikodusu, Dedikodusu Fahir'in dedikodusunu yapıyoruz. Ha, evet. Ondan ve yayında yapmıyoruz mesela başka bir yerde. Hakim, e, hakim evet, yok. O... Hakim diye bir şey yok. Normal sosyal işte, hayattan bahsediyorum. Mutfakta Fahir'in dedikodusunu tamam, yaptık evet, diyelim. Evet. Ondan sonra Fahir de bizi mahkemeye verdi. Hayır bizi duydu. <gülüyor> duydu ve mahkemeye, mahkemeye gidip verdi. şey Hakim Bey itiraz. Çünkü Fahir olduğu için bütün şarkılarla. O mahkeme salonunda olması onun karakterini değiştirmiyor. Ya yani. da belki onu seven bir arkadaşı avukatlığını yaparsa veya arkadaş olmasına gerek yok onu seven biri belki hiç hakime gitmeden vazgeçirebilir mi? Yoksa böyle bir hakkı var mı? Şikayetçiyim efendim. Falan Şikayetçiyim canım. ne yapar? Dedikodu mu ya? efendim? Valla Deniz Akkaya'nın böyle bir olay geldi başına da ondan merak ettim. Ben. Herhalde Biraz suç, suç değildir ya. Valla şikayet dedik etmiyor. Sadece e, dedikodusu yapılan kişinin kulağına giderse onu kızdırır rahatsız eder. Yani de Küsü, küsülebilir küsme diye bir durum yok çünkü e, bir alışveriş merkezinin tuvaletinde Evet e, kendisi hakkında dedikodu yapıldığını Tuvalette durmuş. dedikodu deniz, deniz hakkı nasıl böyle böyle bıraktı sifonu çekmeden çıktı falan gibi mi Yok Deniz Akkaya e... Tuvalette çömeşmişken yan tarafta Onları konuşurken mi duymuş? <gülüyor> İş görüşmesine gelmiş bir alışveriş merkezine hı hı. E, O sırada tuvalete girmiş Herhalde tuvalette büyük müdür nedir Ya da böyle bir tam kabinin bol, bol miydi bir şey. hı hı. Yani öyle miydi bilmiyorum İki tane AVM çalışanı iki hanımefendi Kendi arasında Deniz Akkaya hakkında konuşurlarken Ay, Deniz Akkaya da Çok, çok çişkinleşmiş kilo almış falan gibi mi konuşuyorlar? Ne konuşulduğunu bilmiyorum e? Ondan sonra e, onun hakkında konuşurlarken Deniz Akkaya da ne dedin sen diye kabinin içinden çıkmış öyle düşün ya da arka taraftan. Falan. Ama yani öyle bir şey canlanıyor tuvalette olduğu zaman. O kabinde tam şey oldu. O da sessiz sessiz dinledi dinlemek ihtimal. için ayaklarını da kaldırmış görmüş. dinlemek diye. için büyük ihtimalle e, dedikodu yapacak adam da öyle ajan gibi bütün kabinler boş mu falan diye bakmaz ya. Dedikoduya başlar, girer, konuşur yani. Ee, sonra. Ondan sonra böyle ne dediniz, ne dediniz siz diyerek böyle bir sinirle çıkmış. Ondan sonra tabii iki hanımefendi ne oluyor ya siz ne, ne işiniz vardı burada falan filan derken hemen e, alışveriş merkezi yönetimine gitmiş. Ve bu iki çalışanınız benim hakkımda böyle böyle dedi diyerek kafasını da böyle sallayarak böyle, böyle böyle böyle böyle böyle yaparak şikayet etmiş hanımefendileri. Ee? Ondan sonra kavga çıkmış falan filan şeyle o e, konuşanlarla e, Deniz Akkaya arasında. Bundan sonra şu anda AVM yönetiminin ne yapacağı merak konusu. Vallahi benim tahminim mahkemeye gidemeyecek yani. Şikayetimin takipçisi olacak. Yaz bu kadınlar işlerinden falan olursa yani çok ayıp olur ya. Çok ayıp olur. Bir de şimdi vallahi yani bu dedikodu iddiasıyla e, suçlanan kadınlar, suçlanan da burada tırnak içinde. E, yani hakikaten gönderirlerse falan alışveriş merkezinden çok ayıp bir şey yani. Şimdi birisini hakaret etmek suç ya. Evet, evet net bir şey ben sana sokakta e, böyle bir ağır ifadede bulunsan, sen de şikayetçi olup efendim bana böyle o mahkemede mesela o sahneyi canlandırabiliyorum. Tamam. Hakim bey benden böyle dedi falan. Tamam. Diyor. Ama sen yokken senin olduğunu e, civarda olduğunu bilmeyen iki kişi gene Fahir üstünden beri hazır. Tamam evet. birken, Biz şimdi Fahir'e hakaret etsek suç ama. Yayında mı? Yok. Yani yüzüne karşı. Ha, tamam. Yayında da suç. Ama biz kimsenin dinlediğini düşünmezsek. Mutfakta aramızda Fahir hakkında ileri geri konuşsak. Hı -hı. Suç mu? Kendi aramızda. Kendi aramızda. Yok suç değil. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü. Yani. Ya bir de birini etkilemiyorsun Düşünceyi ifade suçu. ediyorsun da çirkin de ifade ediyor Ed olabiliyorsun ama. Peki bunu Fahir duyduğu anda. Evet. Ona hakaret mi? Mesela Fahir benim arkamda. Sen bana kaç yüz yapıyorsun. Ben farkında değilim. Aman bu Fahir böyledir de şöyledir de. O kişinin duyması suç oluşturuyor mu diyorsun? Ha, o kişi duyduğu anda ben onun yüzüne mi söylemiş olayım? Ben onu efendim arkasından söyleyeyim. Ne bileyim orada olduğunu falan arkasından söylesen de suç ya, mu? Ya o da garip bir şeye gitmiyor mu? Öyle o bir zaman... şey var diye Yıllar önce bir şey hatırlıyorum ya. Bir, i̇ki adam aralarında konuşurken polis duymuş da başbakan hakaret diye bir şey vardı hatırlayamadım onu şimdi Böyle ben de, bir şey yani, de yani mesela İşte bence o daha şey üçüncü kişinin duyması daha net taraf olan adamdan duymasından bence eğer suç teşkil edecekse mesela dedikodu dediğin şey kalabalıkla yapılır ya Evet. iki kişiyle yapılınca kimseyi ilgilendirmiyor yani biri konuşuyor biri dinliyor ya üçüncü tamam. kişi olunca o üçüncü kişinin varlığı şey olabilir suç tartışmasını başlatabilir gibi geliyor bana Doğru ya Allah da hiç, hiç, hiç alakası yoktur yani yüzüne yani yüzüne şey söylemedim abi. efendim, yüzüne söyleyecek cesaretim de yok zaten. Arkasından konuşuyordum ben. Diyebilirsin. Haha. Duymuş işte orada gelmiş pencerenin arkasında çöpten kesin oraya saklanmış. Oradan beni dinlemiş. Ben yüzüne gelince zaten toparlamaya çalıştım bu sırada falan diyerek ya. Yani. Bu dedikodunun bir servis değil olmasın lazım. Olması lazım. İnsan dedikodu, insan dedikodu. Dedikodu şey, olacak şey? Yasal burada. olarak suç. Değil ki ya dedikodu dediğin şey. Ama senin dediğin itibarsızlaşma yayın yolu. Mesela biz yayında konuşsak fair hakkında. E tamam, o ayrı. Ki konuşuyoruz. Oh, mesela <gülüyor> o o mesela suç teşkil edebilir. O o ayrı bir şey. Ama mutfakta konuşurken ve işte şey gibi düşün bunu. Mutfakta konuşurken bizi e, radyo yönetimi duydu. Hı, hı. Fahir de gitti radyo yönetimine şikayet etti. Daha doğrusu fair duydu, gitti radyo yönetimine şikayet etti. Radyo da şey dedi. Siz Fahir hakkında böyle konuşuyor musunuz? Artık sizinle çalışmak istemiyoruz. Ee, Siz delirdiniz galiba dedim. Ben. En çok Fahir'i seviyorum ben zaten başka şeyleri bence orada. de. Evet tabii yani. Ha, fahir'i <gülüyor> daha çok seviyorsunuz yani. <gülüyor> ben, ben montaj ben deriz ya bu öyle bir şey olursa. Abi ben hiç konuşmayacaktım da bu montaj şey yaptım, yapmışlardır. Falan. Radyo her taraf stüdyo burada deriz. Yani 15 senedir yayında konuşuyoruz. Her türlü kelimeyi her türlü şekilde söylemişizdir. Oradan kesip kesip Montaj yapmışlardır. Hep ya. aynı fon müziği de kullanıyoruz deriz. Zaten bu deriz. Altta işte, bakım bu. müzik de aynı müzik deriz. Fahirin, deriz. Hay, hayal ürünü deriz. Baktık oradan yürüyemiyoruz ondan sonra hemen özür dileriz Fahir'den <gülüyor> arkada Yani böyle bir şey var. Ee, umarım işsiz kalmaz o iki hanımefendi AVM çalışanı diye. Hiç de bilmiyoruz konuyu ne konuştular. Ne karete, konuşurlarsa konuşsunlar hakarete, canım hakarete aralarında. Bana, aynen öyle. Hakarete varsa bile kendi ikisi arasında konuşmuyor mu? Ha ama mesela orada Deniz Akkaya'nın olduğunu bilerek mesela konuşuyorlarsa o zaman değişir mi konu? Ayrı bir şey. Yani bir de şimdi sonuçta kameraların önünde ya. o da niye değişsin? Kameralar önünde hayatını geçiren bir insan Deniz Akkaya. her akşam evlerde televizyona çıktığında ya sadece Deniz Akkaya için değil bütün artistler bütün herkes için yani televizyonda gördüğün adama saçından başından konuşmasından falan karı koca evde aile ekran karşısında aa tipe bak bilmem ne falan diye konuşuluyor. Evlerden mi görürüz? Karınıza böyle demişsiniz? Mesela sırf estetikmiş falan. Gerçi bizim de şu andaki konuşmamız Deniz Alkaya hakkında şey olabilir mi? Bizden Deniz de şikayetçi olmasın. Deniz hakkında değil bütün ünlüler hakkında gibi konuşuyoruz zaten şu anda. Neyse bu olay umarız tatlıya bağlı. Vallahi Eminim umarız. çok kırılmıştır yani Deniz da Bu böyle bir işte unutulmayı gerektirecek kadar büyük suç mudur zannetmiyorum bunu. Yani bilmiyorum. Bu arada bir ee, takdir edelim. Ankara'dan 3 öğrenci çıktı. 3 e, konservatuar öğrencisi. Ne yaptılar? Slovakya'ya gittiler. E, 90 kişilik, 90 kişinin katıldığı e, yarışmada e, kontrobas yarışmasında. Karl Dieterstoff, Dieterstof, uluslararası kontrobas yarışmasından 5 ödülle döndü bu kardeşlerimiz. E, 16-21 yaş kategorisinde. Ee, ve Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Burak Karaağaç e, önderliğinde gittiler. Kim? isimlerini de söyleyelim. Evrenşen, Tunca İptes ve Gizem Sözeri. Ee, bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız toplam 5 ödülle döndü Slovakya'dan. Ve e, tamamen e, pahalılık ve transfer ücretinin pahalı olması sebebiyle kendi enstrümanlarını götürmediler de orada kiraladılar kontrubasları. Ve yani, bu şekilde de ödülle döndüler. Helal olsun diyoruz Bağlam, kendilerine. Valla bravo hakikaten de. Böyle e, yine teklif gelmiş Kraliyet Akademisi'nden. böyle bir filan. sıkıntısı var. Cem Oduyaman'da Amerika'ya giderken nasıl götüreceğini bulamamıştı şeyin enstrümanından. Kontrubası da. değil mi? Valla gitmişler. E, Sanayi akıyla, makinesi gibi bir şey oluyor taşıdığın zaman. Dönmüşler kontrubası diye bir oyun vardı devlet tiyatrolarında. Hala devam ediyor bilmiyorum ama nefis bir oyundu. Ee, Orada tip... şey, da bu tip dertler uzun uzun anlatılıyor. Hadi ya. Bir sanatçının kontrubasıyla, enstrümanıyla şeyi e, yaşadığı şeyler. Bir kere daha Tuncay, Gizem ve Evren'i tebrik edelim. Ve varsa, hani şöyle bir şey varsa bir sponsor, bir şey, bir destek olalım bu arkadaşlara ya. Hakikaten Çok da aslında... büyük paralar değildir herhalde kontrubası taşımak, götürmek, bir şey yapmak. Türk Hava Yolları diye bir şey var. Neydi o? şey işte ya, bu böyle ne derler falan filan. Ha uçak orada bir... çak markası mı? Hiçbir şey cebinden beş kuruş çıkmasına da gerek yok. Yani ee, sadece biz bunu taşırız. Siz dert etmeyin demesi de yeter. Ne yetendir. kadar güzel işte. Bir el atalım ya. O zaman Oktay veda edelim istersen. Hafta sonu muyuz? Geldi. Bitti mi? Bitti bitti canım. Çoktan bitti de ben artık uzatmaları şey yapıyorum. He. Birazdan Fulye sizlerle birlikte. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.